Dünyayı okumak. Yazarlarla yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Aytaç Timur... Dünyayı Okumak programından Açık Radyo'nun bütün arkadaşlarına merhaba ben Aytaç Timur 2024'ün Ocak ayının ilk programındayız Benim de böyle 2024'e girdiğim için yüreğim pırpır pır ediyor Aklıma çocukluğum geliyor böyle küçüktüm kendi kendime oyun oynuyordum Sonra elime bir takvim geçti takvimde 2020 senesini gördüm Aa dedim acaba 2020 senesinde ben 50 yaşında olacağım onu görebilecek miyim dedim. Şimdi böyle 2020'lere girdiğimiz her yeni senede aklıma o anım geliyor oraya gidiyorum. Neyse ki giriyorum <gülüyor> şanslı hissediyorum kendimi. Bugün benim çok sevdiğim bir konu var şiddetsiz iletişim. Ve şiddetsiz iletişimle barışı seçmek isminde bir kitap çıktı. İşte bu kitabın çevirmenlerinden, eş çevirmenlerinden Gizem Alav Şapçı. İki soyadınız da çok zor burada. Gizem <gülüyor> <Teşekkür> Hanım, <gülüyor> açık radyo hoş geldiniz. Hoş bulduk Aytaç Bey. Siz nasıl hissediyorsunuz 2024'e hmm. gelince? Ya keyifliyim. Böyle temiz bir sayfa gibi bir yandan. Bir yandan burada olmak çok benim için zevk. Hoşuma gidiyor burada bu yayında sizin sorularınızı cevaplandıracak olmak. Bu hallerdeyim. Merak ediyorum neler gelecek sizden, neler konuşacağız birlikte. <gülüyor> Bence keyifli geçecek. Açıklık radyo da çok keyifli bir yer. Ben de çok seviyorum burayı. Şimdi şiddetsiz iletişimin hani bunu ikisini ayırırsak iletişim ve şiddetsiz demek ki iletişimde bir problem var. Belki de insan Homo sapiens olduğundan bir iletişimde bir problem var. Ki, değil mi? Bunun bir şiddetsiz öneriliyor. Böyle bir yeni dile neden ihtiyacımız var? Yani benim için bu sorunun çeşitli cevapları olabilir ama e, şöyle söyleyebilirim. Çocuğumla sohbet ettiğimde, onun okulda akranlarıyla yaşadığı sıkıntıları ondan dinlediğimde, iletişimde şiddetsiz bir bakış açısına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ya da sizin az önce bahsettiğiniz çocukluk dönemini hatırladığımda, beni büyüten yetişkinlerin, öğretmenlerimin benimle kurduğu iletişimdeki dili, yani çocuklarla kurduğu iletişimdeki dili hatırladığımda e başka bir şey ihtiyaç var. Aslında var özümüzde olan bir şey ama onu pek de şu anda içinde bulunduğumuz kültürde yaşamıyoruz diye düşünüyorum. Marshall Rosenberg de böyle düşünmüş, buralardan getirmiş şiddetsiz iletişimi. Şöyle bir şeyi merak etmiş. Nasıl oluyor da bazılarımız yüreğimizdeki şefkatli bir yaşıyor yetişkinliğinde ve bazılarımız... ...başkalarının bir tür acı çekmesinden zevk alır hale geliyorlar. Bize ne oluyor diye çok merak etmiş. Ve şiddetsiz iletişim onun bu arayışının bir ürünü diyebilirim. E, psikoloji okumuş, üzerine karşılaştırmalı dinler e, konusunda okumuş. Ve bu konuda kendi yüreğindeki şefkatle yaşayan bilgelerden çokça e, esinlenerek... Bu yaklaşımı geliştirmiş. Ben kendimde görüyorum o şiddet parçalarını. Yani şiddetten kastım kendimi yargılayan, diğerlerini yargılayan, hayata taleplerle, beklentilerle yaklaşan, ödül ceza sistemi içinde düşünen parçalar ve benim ihtiyacım var diyeyim <gülüyor> ve tek olmadığımı biliyorum. Burada bu şiddet sizi biraz açabilir misiniz? <gülüyor> ya da tersten alabilir miyiz? Şiddetli iletişim. Burada çünkü insanların aklına hemen böyle dayak kötek gelsin istemiyorum ben. Başka bir şeyden bahsediyoruz gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Evet. Yani şöyle söyleyebilirim. Benim anladığım kadarıyla şiddet bir e, spektrum ve onun en ucunda fiziksel şiddet var. Yani birbirimizin canına e, kastetmeye kadar varan büyük şiddet hali var. Spektrumun öbür ucunda sözel şiddet var ya da düşüncelerimizle oluşturduğumuz şiddet var. Benim gördüğüm kadarıyla şiddetsiz iletişim düşünce biçimimizle, kullandığımız dille ve iletişimimizle ve güç kullanma biçimimizle ilişkilerimizde ne anlarda şiddet ürettiğimiz ve ne anlarda bundan özgür olduğumuz ya da özgürleşebileceğimiz üzerinde kurulu bir yaklaşım, bir yaşam biçimi. Şiddetten kasıt az önce bahsettiklerime biraz benziyor. Yani Karşımdakini ya da kendimi yargılamak, suçlamak, etiketlemek, haklı haksız ayrımanın içine gitmek, bazı insanların ödüle layık, bazılarının cezaya müstahak olduklarını düşünmek ve hayatı buna göre yaşamak. Güç sahibi olduğumuz durumlarda bu gücü başkalarının üzerine kullanmak ya da tam aksine, içimizdeki doğal güçten vazgeçmek, yani kendimiz gibi olmamak. Mükemmel olmadığımızda tırnak içinde kendimizle konuşma biçimimiz ya da başkaları bizim beğendiğimiz gibi davranmadıklarında, bizim değerlerimizle uyumlu hareket etmediklerinde onlarla kurduğumuz iletişim. Bütün buralar benim için şiddetsiz iletişimin çalıştığı alanlar. Biraz buraya bir çengel atabilir miyiz? A Örneğin rekabetçi toplum bu çok eleştiriliyor. Rekabetçi bir toplumun içerisinde herkes... Ee, bir yarış içinde hatta öğrencilere söz ettiniz öğrenciler için şey diyorlar üniversite sınavına girecek işte bunları yarış atı gibi koşturmayın falan ama koşturuyor yine herkes bir şekilde çünkü o sınava denk geliyor ee, öteki yandan sınava giriyor üniversiteye giriyor bitiriyor yine bir rekabetçi ortam değil mi yani iş yerinde orada şurada burada ee, bütün bunlar böyle şiddeti beslerken bir şiddetsiz iletişim bunun etrafında ya da içinde ya da göbeğinde ya da üstünde örmek mümkün mü? Böyle bu e, basabilir miyiz bu zemine? Hmm. Bu konu benim için çok büyük bir konu ama şunu hatırlıyorum ben ben üniversitede iletişim okudum ve arada ekonomi derslerine girdim hatırlıyorum <gülüyor> ilk cümlelerden biri kaynaklar kıttır. Şimdi biz kaynakların kıt olduğu bilinci üzerine kurulu bir Dünyada yaşıyoruz gibi düşünüyorum. Yani ben böyle büyüdüm. Kaynaklar kıttır ve sen hızlı koşmalısın ki o kaynaklara erişenlerden ve hayatta kalanlardan olmalısın. Şiddetsiz iletişim bir başka prensip üzerine kurulu. Diyor ki bu dünyada herkese yetecek kadar var. Mesele kaynakların kıt olması değil kaynak dağılımı. Yani kaynakları ihtiyaçlarla uyumlu biçimde dağıtmaya odaklanıyor şiddetsiz iletişim. Yani buralara veriyor dikkatini. Benim için... Yani şiddetsizlik daha buralardan başlıyor. Yani aslında bana yeter yeterince var bilinciyle e, yaşamak ve maalesef aksini görüyoruz içinde bulunduğumuz toplumda. Evet yani yarışmak ve en öne geçmek ve diğerlerini alt etmek. Mümkünse zirveye ulaşmak bunlarla büyüyoruz gerçekten. Evet. Şimdi yaşamın içinde burada böyle Z zannediyorum herkes aşağı hem hemfikir. Bir de bu öğrencilere ve öğretmenlere dönebilir miyiz? Tabii Çünkü mi? sonuçta yetişkin olmadan önce herkes bebek, çocuk, sonra öğrenci, anne babasıyla karşılaşıyor önce, ardından öğretmenle karşılaşıyor. Ve burada bir davranış modunu gittikçe ezberliyor. Onun artık hayat biçimi oluyor, içselleşiyor. Öyle değil mi? Bunu eminim siz de zaman zaman içinizde yakalıyorsunuzdur böyle şeyler bu kemikleşmiş bir yapıya dokunmak nasıl mümkün ya da bunu alıp anne babaya öğretmene götürmek mümkün mü oralara evet. gitmek mümkün mü tam da benim odaklandığım alandan sordunuz Aytaş Bey şiddetsiz iletişimi öğrenmeye başladığımda henüz giriş eğitimi almıştım Türkiye'ye bu yaklaşımı getiren pek çoğumuzun hocası Vivet Alevi'den Giriş eğitiminin sonunda şunu düşündüğümü hatırlıyorum. Benim doğamdaki şefkatten kopuşum çok küçük zamanlarıma dayanıyor. Gerçekten belki yuva yaşıma. Yani işte tuvaletim geldiğinde öğretmenin hayır çıkamazsın dediği zamanlara. Ya da biraz daha büyüdüğüm zaman sınıfta güldüğüm bir şeye neşelendiğim için aldığım cezayı hatırlıyorum bu zamanlara. Biliyorum ki yetişkinler... Çocuklarla ilgilenen yetişkinler her an o çocuklarla etkileşim içinde ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bununla birlikte bu kültürün içinde bazı davranışlarımızın sonuçlarının farkında olmadığımızı görüyorum. Kendimden görüyorum. Ve buraları bilinç getirdiğimizde yani bir çocukla etkileşim içindeyken gücümüzü biz yetişkin olduğumuz için sahip olduğumuz bir güç var. Ne şekilde kullandığımızı yani... Çocuğumuzun üzerinde tahakküm kurmak için mi yoksa ihtiyaçları hepimizin ihtiyaçlarını karşılamak için mi kullandığımızı fark ettiğimizde bir dönüşüm gerçekleştiğini fark ediyorum. Kendimde bunu gördüğüm için özellikle anne babalarla ve öğretmenlerle yani çocuklara içinde bulunduğumuz kültürde yaşamakla birlikte Marshall Rosenberg'in deyişiyle Hayatı zenginleştiren bir ilişki kurabilmek için neler yapabileceğimiz üzerine çalışıyorum. Bu, bu çok güzel bir cümle <gülüyor> oldu bu arada. E, yani hayatı zenginleştirmek çünkü e, sanıyorum zenginlik sözcüğü ana akımda çok daha farklı algılanıyor. Ama ben de İhsan Oktayanar'ın bir romanında okumuştum ve çok <gülüyor> etkilenmiştim. Zenginlik nedir diye soruyor bir kahramanı. Öteki diyor ki ki anlamaktır. Paris'i doğru düzgün gezebilmektir. İyi şarabın tadına varabilmektir. Şimdi ben de şaşırmıştım. Bir dakika zenginlik böyle üretilmemişti bana ama gerçekten zenginlik bu. Çünkü şiddetsiz iletişim elbette sadece bizim toplum içine çıktığımız zaman iş arkadaşlarımız, Dostlarımız, akrabalarımız, sokakta karşılaştığımız, Marmaray'da karşılaştığımız insanlarla ilişkimiz değil elbette. Bir kere en yakın, değil mi? Sevdiğimiz eşimizle, çocuklarımızla, anne babamızla ilişkinin de bir biçimi. Ee, belki burada biraz da dinlemek üzerine konuşursanız çok mutlu olurum. <gülüyor> yani şunu söylemek istiyorum önce. Çünkü onu ben de iyi becerebileceğinden <gülüyor> emin değilim. De dinlemek konusunda. <gülüyor> Evet, e, burada pencereler açıyorsunuz zihnimde. E, ben uzun zaman dinlemenin karşımdaki sözünü bitirdiğinde ne söyleyeceğimi tasarlamak üzere susmak olduğunu zannettim. <gülüyor> Böyle gördüğüm için olabilir. Gene bunun içine doğduğum için olabilir. Şiddetsiz iletişim pratiklerinde dinlemek dediğimiz şeyin bir insanın deneyimine, onu değiştirmeye çalışmadan... Onu kendi fikirlerimizle etkilemeye çalışmadan, ona kendi fikirlerimizi, kendimiz için doğru olanları, onun rızası olmadan, kucağına bırakmadan ona eşlik etmek olduğunu öğrendim. Yani mevcudiyet kavramını şiddetiz iletişimle öğrendim. Birisinin yanında onunla mevcut olmak. Aslında hiçbir şey yapmadan onunla birlikte olabilmek demek olduğunu öğrendim. Bu benim için çok şaşırtıcı bir şeydi. Ve bugün şimdi zenginlikle bağlayacağım birisine ben bu şekilde eşlik ettiğimde ya da birisi benim deneyimime bu şekilde eşlik ettiğinde yani birbirimizle empatik bir bağ içinde olduğumuzda aslında hepimizi birbirimize bağlayan o ilişkisel ağın içinde çok zengin bir hayatta olduğumu fark ediyorum. Yani kısacık cümlelerle öyle <gülüyor> derine iniyorsunuz ki gerçekten harika. Ee, böyle ben program yapınca işte 12. dakikada bir şarkıdası veriyorum. <gülüyor> İnanın şu anda onu veresim yok. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun <dinleyelim. gülüyor> Öyle güzel ama e, bir şarkı seçtim Açık Radyo'nun arkadaşları için. E, Heti ve The Jazzato Band söylüyor Amerikanu. Dünyayı okumakta Gizem Hanım'la konuşmaya devam ediyoruz. Gizem Hanım şimdi bir kitabın adına gelmek istiyorum ben. Şiddetsiz iletişimle Barış'ı seçmek. İşte biliyorsunuz bir iki gün önce yılbaşıydı. Herkes birbirine yılbaşı mesajları gönderirken 2024 Barış getirsin diyorlardı çokça. Sonra benim çok sevdiğim bir arkadaşım var İzmir'den Tayfun Özka'ya. O bir mesaj atmış. Herhalde buna biraz öfkelendi işte 2024'te de oturduğunuz yerde oturursanız barış falan gelmeyecek demiş. Bilmiyorum şiddetsiz iletişim açısından biraz sert bir cümle gibi geldi bana ama kitabın adına niye şiddetsiz iletişimle barışı seçmek koydunuz? Ben koymadım aslında. Yazarlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle seçmişler fakat başına şiddetsiz iletişim ibaresini birlikte koyduk. Çünkü barışı seçmek genel bir kavram ve bu kitabın içinde Anlanan şey şiddetsiz iletişimi bir yöntem olarak, hayat biçimi olarak devreye alıp bu yolla türlü seçimler arasından barışı seçmeye yönelmek. Bu yüzden ikisini birlikte kullanmak bana çok anlamlı geldi. Yani şöyle bir yerden yola çıkıyor şiddetsiz iletişim ve yazarlarda. Hayatın içinde biz her an seçim yapıyoruz. Bilinçli ya da bilinçsiz. Ve eğer kendimizi alışkanlıklara, kültürün bize e, işlediklerine Tabi bırakırsak kendimizi, bilinçli seçim yapmazsak o zaman çok büyük ihtimalle eylemlerimizde şiddet üretmeye devam edeceğiz. Bir tarafa ait olacağız, diğer tarafı suçlayacağız, haklı ve gururlu olacağız belki. Birilerini iyi, birilerini kötü olarak etiketlemeye devam edeceğiz. Ya da güç sahibi olduğumuzda bizim nispeten altımızda olanla güç kullanmayı belki kendimizde hak göreceğiz, taleplerde bulunacağız. Ve bunların her birinin... Hani o kazanda pişen kurbağalar var ya, o misal bizim içselleştirdiğimiz tutumlar olduğunu görüyorum ben. Ve barışı seçmek bizden bilinç istiyor, uyanıklık istiyor. Şu anın içinde ben sokağa çıktığımda, birazdan buradan çıktığımda birisi olacak göreceğim. Metroda benim karşımda benim girmeme izin vermeden çıktığında, işte karşılıklı bir durum olduğunda ben nasıl davranacağımı seçiyorum. Nasıl düşüneceğimi seçiyorum ve o gördüğüm tutuma nasıl bir yanıt vereceğimi seçiyorum. Bazı seçimlerim refleksif. Yani ezberden, yani otobandan. Şiddetsiz iletişim, sizin de az önce yaptığımız sohbette sizin ifade ettiğiniz gibi bir patika ve o patikayı seçmek kolay olan değil. Çünkü ben bunu öğrenmedim. Hazır cevaplarım oradan gelmiyor. Şiddetsiz iletişim ya da şiddetsizlik prensipleriyle yaşamak benim için bir manuel seçim. Çocukluğumdan ya da içinde bulunduğum ortamdan hali hazırda kolayca cebimden çıkarabileceklerimden farklı bir şey istiyor benden. Durmayı istiyor. Anın içinde farkındalık getirmeyi istiyor. Ben şu anda verdiğim cevapla bu eylemle büyük ihtimalle şöyle bir etki yapacağıma dair farkındalık istiyor. Bu yüzden... Kitabın ismini çok hayırlı seçtiklerini düşünüyorum. <gülüyor> Barış yapmak da, e, savaş yapmak kadar seçilen bir şey. Her an seçtiğimiz bir şey. Kendimizle ve diğerleriyle. Çok güzel. Şimdi geçen ben sizin e, eş çevirmenle galiba Instagram yayınızı izledim. E, orada da kitaba dair bir şey söylediniz. E, bu kitap daha çok pratikleri anlatıyor. Çünkü e, siz biliyorum ki aynı zamanda şiddet iletişim eğitimleri veriyorsunuz. Elbette insanlara bir şeyi böyle kavramsal anlatmak çok hoş şey e, akıllıca bir ilerleme sağlıyor ama insanlar örnek de istiyorlar. Yani nasıl yani neyle karşılaştığımda nasıl olacağım? E, bu kitapta işte aslında ben okuduğumda beni şaşırtan bir örnekle başlıyor. Ebeveynlerine bakmak zorunda olan kardeşlerin çatışması. Çünkü bu Türkiye'de çok yaşanıyor. Evet. <gülüyor> ben böyle ortamlar içinde çok bulundum. Çok şahit oldum. Bu eğitimde veriyorsunuz ya o yüzden soruyorum. Hakikaten bu örneklerle falan mı bunlar daha iyi pekişiyor? Nasıl oluyor? Yani bu kitabın hani öne çık çıkan yanı olarak bunu mu söylememiz gerekir? E, kitabın başlarında bir benzetme var. Benim de eğitimlerde çok yaptığım bir benzetme. Yüzme öğrenmeye benzetiyorlar. Şiddetsiz iletişim öğrenmeyi. Ben de bazen bir enstrüman çalma sürecine benzetirim. Yüzmeden gidelim. Yüzmeyi öğrenmek için sayısız kitap devirebilirsiniz ama eğer suya girmezseniz okul hoca adamazsınız. Çok güzel, gerçekten. Çok Tam da bu yüzden şiddetsiz iletişimi öğrenmek bizden ayaklarımızı o suya sokmayı istiyor. Biraz su yutmayı da istiyor. Bu denemeleri yapmak için de pratik alanlarına ihtiyacımız var. Eğitim bu pratik alanlarından biri. Bu kitabın içindeki pratikler ismini de pratik molası koymuşlar. Hoşuma gitti çünkü gerçekten hani durup bir mola verip bir dakika şu anda burada ne oluyor diye seçim yapmak üzere bizi bakmaya davet ediyor bölümlerin sonunda. Biz bu pratikleri yapa yapa günlük hayatın içinde alışkanlıklarla yaptığımız seçimleri bilinçli seçimlerle değiştirecek gücü kazanabiliriz. Benim için böyle bir anlamı var bunun. Bu arada şunu da ekleyeyim yaptığımız yayın. E, ...eş çevirmenle değil, e, benim yol arkadaşlarımdan biri <gülüyor> Figen Köprül bir anlamı var. Bunu da söylemek istiyorum. Bu kitapla bir okuma grubu başlattı. Yani bu kitabı da yalnız başıma pratiğini yapmak, kitabı yalnız başıma okumak yerine... ...belki benim gibi benzer arayıştaki kişilerle bir araya gelip pratikleri birlikte deneyebiliriz. Yani tek başıma bunu öğrenmeye çalışmak... Sıkıcı olabilir ya da zor gelebilir ama en azından bir kişi bile bana eşlik etse ya da böyle bir okuma grubunun içinde olsam belki destekleneceğim başkalarının örneklerinden de öğreneceğim. Ve en önemlisi bence en önemlisi bu yalnız değilmişim bunları yaşayan diyeceğim. Çünkü bazen kitapları okurken ah hep yanlış yapıyorum ben beceremiyorum benim yüzümden ben galiba çok şiddetliyim gibi düşünceler içinde kapılabiliyor insan. Hayır değil. Kültürümüzün normalleştirdiği tutumlar bunlar ve biz normal olandan doğamız alana geçiş yapmaya çalışıyoruz. Bu okuma grubu e, açık mı? Duyuralım mı? E, okuma grubu şu anda arkadaşıma sordum. E, içindeler yani e, toplam yedi buluşmanın üçünü bitirmişler. Ha, e, dedi ki eğer isterlerse başkaları belki tekrar açarım. Benim de çok hoşuma gidiyor böyle bu tür kolektiflerin olması, kendiliğinden oluşan grupların olması. Çünkü gerçekten hepimizin desteğe ihtiyacı Nasıl var. Nasıl ulaşabilirler o zaman insanlar? Ne yapsınlar? Bir köprülü figen Instagram hesabı arkadaşımın. Bir köprülü figen. Oradan isteyenler ona yazabilirler. Ben de okumak istiyorum. Beraber okuyalım mı diye sorabilirler. Harika. Mi? Şimdi son iki dakikamıza girerken çok da sormak istediğim bir soru var. Sonuçta bu kitabın yazarları Yeni Dünya'dan. Değil mi? Siz de çevirisini yaptınız ama ben de şey düşünüyorum. Acaba kültürel farklılıklar bir mesele mi bu şiddetsiz iletişim için? Hmm. Aslında ilk verdiğim örneğin burada da yaşanması, orada da aynı şeyden yaşanması beni şaşırttı. Çünkü bir önyargım vardı. Yani yeni dünyada yaşlanınca bunları huzur evine koyuyorlar ama öyle değil. Ee, böyle sorunlar yaşadınız mı? İki dakikamız kaldı. <gülüyor> yani şöyle söyleyebilirim. Şiddetsiz iletişimin kalbi. İhtiyaçlar benim anladığım biçimde, insani ihtiyaçlar ve bizim yaşadığımız ülkeler, yaşadığımız toplumsal ortamlar birbirinden çok farklı olsa da ihtiyaçlarımızda ortaklaşıyoruz. Yani hepimizin sevgiye, barınmaya, yakınlığa, anlam bulmaya, değer görmeye, takdir etmeye ve takdir edilmeye ya da alana ya da özerkliğe ya da saygıya ihtiyacı var. Kültürel olarak farklılıklarımız olabilse de, bu ortak insanlık bizi buluşturuyor ve bu kitabın içinde de ben farklılıktan çok çeşitliliğimizle ortak insanlığımızla buluştuğumuzu görüyorum. O yüzden hiç bir endişem yok bu açıdan. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zevkli sizinle program yapmak benim için de çok aydınlatıcı ve öğretici oldu. Umarım benim de böyle bir farkındalığım artar. <gülüyor> E, açık Radyo'nun sevgili arkadaşları, şiddetsiz İletişimle barışı seçmek kitabının çevirmenlerinden Gizem Allah Şapçı bugün Açık Radyodaydı. Tekrar çok teşekkür ediyorum Tapaneye kadar geldiğiniz için. Büyük zevkti. Çok teşekkür ederim davetinize. E, Dünya okumaktan bu akşamlık bu kadar. Ben Aytaç Timur. Herkese iyi haftalar ve koskoca güzel bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.